Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunan Bahri Belen 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında herkese merhaba diyoruz. Bugün yine meslektaşım Avukat Aynur Tuncel ve eski yargıç ve savcı yepyeni bir avukat meslektaşımız var. Avukat Mehmet Roşen Gültekin Bey'le önceki haftalarda konuştuğumuz işte e, adil, etkin, tarafsız ve bağımsız yargı, ihtiyacı bununla ilgili ulusal üstü kurallar, işte e, yargıçlarla ilgili konuştuk, savcılarla ilgili bu da peşte kurallarını sanıyorum e, Avrupa Konseyi e, 2000 tarihli Tavsiye e, kararı dayanarak alınarak yapılmış kurallar. Bunların önemini hatta bu arada böyle avukatlarla ilgili avukatlık yasasından da alıntılar yaparak e, bağımsız, adil ve etkin bir yargının, tarafsız bir yargının önemine işaret ettik. Bugün de bunları konuşacağız aynı Hanım. Evet merhaba sayın dinleyicilerimiz ee, Biraz sonra misafirimizi tanıtacağız sizlere Ama ondan önce gündeme dair birkaç söz söylemek istiyoruz Merhaba diyoruz ama ardından da of diyoruz Çünkü o hal yine uzatıldı Dünkü yazısında Yalçın Doğan ne yazmış diye bakmıştım O hal uygulamaları hakkında bazı rakamlardan söz etmiş ee, Ama öncesinde de bir satma yapmış sayın Doğan ee, AKP'nin 2002 genel seçimlerine katılırken aday olduğu dönemde bulabildiği her duvara aslı O hal kaldırılacak afişlerini anımsamış. ve iktidara gelince de Güneydoğu'da uzun zamandır sürmekte olan o hali nasıl kaldırdığını anımsamış. Oradan bugüne gelmiş. E, 20 Temmuz 2016'da o hal ilan edildiğinde Başbakan Sayın Binel Yıldırım'ın e, sözüne takılmış. Biz o hali devlet e, devlete ilan ediyoruz, millete değil demiş Sayın Başbakan. Zamanın Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ da o halin süresi 3 aydır. Biz darbenin artçılarını temizleriz. Amacımız o hali 3 ay dolmadan kısa sürede kaldırmaktır demiş. Daha önceki programlarımızda Hayati Yazıcı'nın ve ilgili diğer bakanların da bu konudaki sözlerini, Cumhurbaşkanı'nın sözlerini anımsatmıştık. Ama o hal 3 ay değil, bir buçuk yıl oldu. Ee, devam ediyor. 5. kez meclis olağanüstü hal uzattı. Yalçındoğan devam etmiş. O hal olağanüstü hal oluyor. Olağan hal demiş ve Evet. Anayasada da zaten yeni bir kanun hükmünde kararname ile olağanüstü hal düzenlemesi, olağan hal düzenlemesi olarak değiştirilecekmiş. Öyle mi? Şey <gülüyor> <gülüyor> Bu da önemli bir bilgi. Kesinlikle önemli bilgi. Ay lütfen. <gülüyor> Aslında Kal, kalp hastasıymış. Aslında <gülüyor> şöyle, e, Cumhurbaşkanımızın bir cümlesi var. Evet. E, diyor ki o halden kim rahatsız? Değil mi? Hiç kimse rahatsız Ay, değil. Meclis açılışında ha. bunu söyledi. O hal kimseye zarar vermiyor, vermiyor. ki dedi yani topluma zarar yok. Bu sebepten dolayı, dolayı hiç kimse mi? endişe etmesin ki dedi. Terör bitene kadar olağanüstü hal devam edecek. Ama tabii o hal Dolayısıyla e, burada eee yargısta doğruluyor. Yani evet. bu artık bir olağan değil sürekli ee, olağanüstü hal olağan bir ha evet. haline geldi. Tabii bunu Türkiye'nin hukukçuları olarak yıllardan beri söylüyoruz ama yani bir de işin kitabi kısmı, yazılı olan kısmı var. Bir de bir bir de tarihsel süreci var. Ne eskiden ne demiş bu iktidarın sözcüleri mesela? Olağanüstü halin kalkmasıyla ilgili veya olağanüstü <gülüyor> <gülüyor> Yani ona girersek herhalde konumuzdan söz kalmayacak e, bence. Yani eski olağanüstü halin kalkmasıyla ilgili <gülüyor> Sizin hani bir değerlendirmeniz var ya onun için... Onu Hangisi hatırlayamadım? Eski olağanüstü hali kaldıracağız AKP iktidara gelirken. Evet ee, işte onu şey söylemiş zaten Sayın Yalçın söylemiş zaten... ...ve bir değerlendirme... Sağlar. ...ben onu atıp yapayım her şeyi kendim söylemiş olayım... ...diyor ki at, tut, çarp, böl... ...kimseye sormadan istediğin gibi at oynat... ...yani kanun hükmündeki kararnamelerle bu şekilde daha hızlı güzel yönetiliyor iktidar bakımından demeye getiriyor. O hal geride çok fakat çok ağır bir bıraktı diyor. Yani aslında geçmişe baktığımızda bu kadar ağır blancholar var mıydı ya da mukayese ettiğimizde kötülük kötülükle mukayese edilir mi bilmiyorum. Bunları tabii ki ayrıntılı somut olarak tartışmak lazım ama yazıda benim önemsediğim iki husus var. Veli Ağbaba'nın derlemesine atıfta bulunarak Türkiye'nin bir yasaklı ülkesi olduğuna dikkat çekmiş o hal sürecinde. Neler mesela Alevilerin inanç merkezlerine yasak, iflas ertelemeye yasak, tiyatroya yasak, Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği Güneş'in sofrasında Nazım ve Brecht oyununa yasak getirildi. Zeytinli Rak Festivali'ne yasak. Artvin tepedeki madencilik faaliyetine karşı açılan davanın duruşması öncesinde eylem ve basın açıklaması yapmak yasak. Grev yapmak işçilere yasak. Yozgat'ta o her sürecinde alkol satışının olduğu bar, pavyon, gazuna gibi mekanlara yasak. Aşure'ye yasak. Ankara Valiliği tarafından cemevlerinde Evlerinde etkinlikleri yasaklanmış. Aşure etkinlikleri yasaklanmış. Bu Ersin. memleket ekonomisine zarar <gülüyor> Evet, evet. Hani, evet. O bir bağladık onu. Ekonomi Bakanımızın, İçişleri Bakanı İ ve Adalet Bakanları'na evet. e vermek istediği yetkiler işte bunlar için lazım. Evet, yani. çocuk kısısma raporunu yayınlamak bile yasakmış yani bir yasak var. Pilav günü de yasaklanmış. Antalya'da Adalet Çadırı yasaklanmış. Sandalyelere de yasak getirilmiş. Şimdi bu böyle. Bir de ne yapmış e Sayın Doğan? Ee, bu OHAL e, tezkeresinin konuşulmasına ilişkin muhalefet temsilcisi milletvekilere söz verildiğinde onların söylediklerinden yola çıkarak bu sefer de Türkiye'ye ihraçlar ülkesi demiş işte biraz sonra konuğumuz da bu meslekten ihraç edilen yargıçların durumuyla savcıların durumuyla de ilgili değerlendirmelerini sunacak bizlere 152 bin kamu görevlisi devletten ihraç edilmiş ihraç edilenler arasında 4302 yargıç ve savcı tabii bu sayı sürekli oynuyor evet, bazen farklılık gelir dönmeler evet. var ama en son gene Hı. çıkarmalar 200 değil mi? son bir 39 kişilik ha, bir ihraç pardon, en son vardı. 39 en son. kişi de 200 küsür kişinin yeri değiştirildi kararnamede kararnamede 246 kişi 246 vardı 246 onlardan dös etmenizi ısrarla bildiriyorum 33138 öğretmen 5717 akademisyen 6470 asker, 3106 jandarma, 22.984 emniyet mensubu varmış. 21'de öğretmenin sözleşmesi feshedilmiş. 100 bin kişi çıkarılmış, 34 bin'i. ...görü dönmüş, yanlışlık oldu denilerek. Hı hı. Daha Halik çalışmaya... E, yani, ...karar vermeye e, başlamadı. o halikinde bu arada başkanı değişti. Adalet Bakanı Müsteşarlığına hı. geldi. Yeni Halik başkanı kim oldu? Onu inceleyemedim bu iş yoğunluğunda. Biliyorsanız... Ee, değerlendireceğimiz... Şimdi şu anda kamuoyuyla paylaşılmış Paylaşım. bir bilgi yok ee, ben de yani... Geri kaldım zannettim İşte milletvekilleri tutuklanıyor Milletvekilliği düşürülüyor e, Vekillerimizin Durumu böyle Şimdi e, Ve yerel yönetimlere de tabii O halin etkisi var Yerel yönetimlere ne yapıldı e, Kayyum atandı 103 HDP'li belediye başkanı Ve eş başkanından 95'i görevden Alınmış Yerlerine kaymatılmış ama e, durum sadece e, muhalefetten e, ge, gelen e, seçimi muhalefet partileri adaylarının kazandığı belediyelerle de sınırlı değil. Bir de biliyorsunuz e, Sayın Erdoğan'ın e, bazı beş tane ilde gündeme geldi. İstanbul Belediye Başkanı zaten hemen geri çekildiği sıfasını verdi ama... Beşi direniyor. Düzce de verdi diye okudum bu sabah. Günlüğü de e, belediye başkanı istifa etti. Evet, şimdi geriye kalan Bursa, Balıkesir, Ankara Polonya'dan dönerken e, 17 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı e, bir demeç vermiş gazetecilere. Gökçek'e istifasını verme talebi iletildi. Kabul etmezse neticesi ağır olur demiş. Yalnız... Ankara'nın değil işte Bursa ve Balıkesir'in olduğunu söyledim. Onlara da iletilmiş bu parti tarafından sonuçları bekleniyor. Ben arkadaşlarımızın öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem. Düşünmek de istemem çünkü onun neticesi ağır olur demiş. Şimdi... Bu işleri ve açıklamaları parti ben, Genel Başkanı bence sıfatıyla bence bu, bu, bu laf çok ağır bir laf tabii. Evet yani bunun üzerine bence ağır bir program yapmalıyız zaten. Evet, ağır yani, olursa ağır olursa yani çok ağır sonuçlar doğacak demektir. Çok ağır sonuçlar doğacaksa aslında çok ağır suçlamalar var. Çok ağır Öyle eylemleri mi? var ki ağır sonuçlar doğar. Ama benim dediğime uyarsa bu ağır suçlara rağmen kendisine bir şey yapmayacağız diye bir bir sonuç Hayır, böyle, bir, böyle, böyle bir böyle bir değerlendirme tabii hukuk devletinde e, kocaman bir soru işareti ama şimdi bizim alışamadığımız bir durum var. Önceki programlarda da konuştuk. Bazen e, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Bazen de genel e, başkan, partinin İdari genel Hı başkanı. O idare hukukundaki çok ciddi bir sıfatıyla. sıkıntı. Bunun için ayrı bir program yapalım kesinlikle. Çünkü gerçekten Türkiye bunu nasıl anlayacak, nasıl alışacak? Ben ne zaman Cumhurbaşkanı, mesela HSK atamalarını Cumhurbaşkanı sıfatıyla e, yapıyor. Hı. Ama e, belediyeye geldiğinde Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, parti başkanı sıfatıyla konuşuyor. Daha önceden CHP'lerin yaptığı bir değerlendirme vardı. Parti devleti. ...oluyoruz diye... Hı hı. bu ...bununla ilgili gerçekten idari hukukumuzun temeli... E, ...ciddi şekilde değişmiş durumda... ...belki yanlışlarımız, aksaklıklarımız vardı ama... ...böyle mi olmalı... ...şimdi e, onun dışında dün akşam... E, ...Sayın Osman Kavala Antep uçağından inmeden yakalandı, gözaltına alındı ve e, avukatının yaptığı açıklamaya göre şu an vatanda ve 7 gün gözaltı süresi verilmiş kendisine. ...kendisini sivil toplum çalışmalarını desteğiyle de, iş bilinmiş, de arama aramalar yapılmış. Şimdi acaba ben hani siz e, size söz vermeden önce bitiriyorum bir giriş yapalım gündemden bahsedelim dedim. Acaba Sayın Kavala toplumun bildiği bütün büyük projelere birçok projeye sürekli destek veren bir insan daha yani demokratikleşme projeleri tabii tabii proje derken yani Türkiye'nin hukuk devleti olması insan haklarına saygılı anayasa ekide belirtildiği gibi bir devlet demokrasim. olması toplumun huzur içinde yaşaması demokratik olması için bu tür amaçlara yönelik projeleri desteklediğini hepimiz biliyoruz zaten. Ben size ee, sizi tanıtıcımım ama tabii öncelikle. Ee, soracağım sorulardan biri de e, onu yöneltmek istiyorum. Bizim e, ceza muhakemesi yasamızın 145. maddesi var. Bir kişi hakkında yakalama tedbirine başvurulabilmesi için öncelikle kendisine bir bildiğimiz olan e, davet e, yolları ile bir çağrı yapılması gerekiyor. Kendisi bu çağrıya uymaz ise ya da kendisi bulunamaz, çağrı yapılamaz ise savcının doğrudan da değil önce bir talih ceza davası açarak suç ceza hakiminden yakalama istemesi gerekiyor. Çünkü Tabi, çünkü evet. çünkü hemen ani bizim eski tabirle bir meşut suçuk. Eski başlatılmış bir soruşma mi? var. Tamam. Evet. Başlatılmış yani bir yıl evvel başlatılmış bir soruşturma olduğu söyleniyor İçişleri Bakanı tarafından. Demek ki hani yani bir e, suçüstü hali olsa evet. yani bunlara gerek olmadan tabii hemen gözaltına alma Hı. ve arama kararları olabilir. Evet yani uzatmak istemiyorum. Başka örneklerimiz de var ama yani çağrılsaydı gitmez miydi? E, 15 Temmuz öncesindeki bir takım toplantılar hakkında açıklama yapması isteniyormuş. Çağrılsaydı giderdi, yapabilirdi diye düşünüyorum. Bu bir uygulama örneği. Şimdi sizi tanıtmak istiyorum e, dinleyicilerimize. Ardından da tabii ki güncel başka davalarla ilgili de örnekler vereceğimizi biliyorum. Sayın Mehmet Ruşen Gültekin 98 yılında Bandırma'da yargıç olarak göreve başladınız. Adalet Bakanlığı'nın Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde tetkik hakimliği yaptınız. Yine Kanunlar Genel Müdürlüğü'nde de Çalıştığınızı e, söylemiştiniz daha önceki bir konuşmamızda sonra e, Kars'ın Susuz, Karabüğü'n Yenice, Tokat'ın Nikser ilçelerinde yargıçlığınız var, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığınız var. Ardından Gaziantep ve Kırıkaya'da yine yargıçlıklarınız var. Sorduğumda suç Ceza, Asya'ya ceza hatta aile mahkemesi Hakim, evet. yargıçlığı bile yaptığınızı öğrendik. Şimdi efendim biz sizi kısaca tanıttık ama biz sizin e, uluslararası e, kuruluşlarda da hakimlik ve savcılık e, konularıyla ilgili çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Yine e, den e, hakimlerin ve savcılığın örgütlenme hakkını kullanmasıyla ilgili çalışmalarınızı da biliyoruz. Halimiz ortada ee, biz e, önceki programlarımızda Budapest'te ilkelerinden de söz ederek yargıçların, savcıların özellikle savcılar üzerinde durduk Budapest'te söz konusu olunca tarafsız olması, gerçeği araştırmasındaki gerçeğe bağlı kalması ile ilgili, dürüstlüğü ile ilgili e, ilkelere dinleyicilerimizin dikkatini çektik. şimdi e, tabii opa, ben, tabii, tabii buyurun, bu buyurun. bu kadar buyurun. geçmişten sonra <gülüyor> bu da peşte ilkeleriyle savcıların nasıl davranması e, evet. gerektiği, nasıl çalışması gerektiği konusundaki ilkeleri. Konuşmaktan sonra tabii bir de bu e, anayasa 139. maddede hakimlik ve savcılık teminatının bu kadar atamaları yapılan, oradan oraya adeta böyle e, haftada bir değişiklik yapılan hakim ve savcılarla ilgili bu anayasal düzenlemenin neyi ifade ettiğinin gerçekten bir e, işlevi olup olmadığını da ...sormak isterim Roşen... ...üstadımıza ama önce evet. sizin... Yo, yo, hey. Aynı şeyi konu, soruyordum yani biz zaten evet, ilkelerden başlıkları... bahsettik ama... ...siz bunları nasıl açıklamak istersiniz... ...hem o hal dışında... ...hem o hal içindeki uygulamalar... ...acaba... E, ...bağımsız demese bile dokunulmazlığı... ...anayasayla korunmuş savcılarımız için... ...öncelikle savcılarımızı ele alalım... ...nasıldır, gerçek nedir ama... ...yargıçlık da yaptığınız için... ...zamanımız el verdiğince... ...yargıçlarla da ilgili... ...değerlendirmelerimizi, dinleyicilerimizi... ...paylaşmanızı istihdam ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben her şeyden önce... ...adı hukuk güvenliği olan bu programa... ...beni davet ettiğiniz için gerek Bahri Bey... ...gerek aynı oraya çok teşekkür ediyorum. Aranızda olmaktan da mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederiz biz de. Ee, tabii buradaki konu başlıkları... ...çok fazla. Bu konu... ...başlıklarının içerisinde belki en önemli... ...şeyi şurada söyleyebiliriz. Günümüzü aydınlatma açısından. Olağanüstü hal... ...anayasal bir müessesedir. Elbette ki uygulanabilir. Mesele bizim şu anda olağanüstü halde yaşamamız değil. Mesele ana, olağanüstü halde anayasa denetiminin ortadan kalkmış olması. Yani bugün programın adı olan hukuki güvenlik hakkı tamamen ortadan kalkmış durumda. Çünkü anayasa mahkemesi çıkarılan kanun hükmünde kararnameleri denetlemeyi reddetti. Dolayısıyla bu korkunç bir nokta hukuk güvenliği açısından. Ve biz bu noktada şunu görüyoruz çıkan 25'ten fazla kanun hükmünde kararnamede bahamet de buradan kaynaklanıyor. Sadece olağanüstü halle ilgili konularda düzenleme yapmıyor kanun hükmünde kararnameler. Hı hı. Kişi hak ve hürriyetlerini doğrudan ilgilendiren Türk ceza kanunu dahi ana koddur. Ee, kanun hükmünde kararnamelerle değiştiriyor. Bu çok büyük bir bahamet. Şimdi ee, getiriyor. Şimdi röşenbey. Yani, buradan ki, yola çıkarak girmek istedim. Daha belki programlarda 694 sayılı kanun hükmünde kararname evet. konuştuk. Aslında sadece bu ana kod dediğiniz ceza kanunu dışında birçok kanunda bu sadece 694 evet. nokta kararname birçok temel kanunda değişiklikler yaptı. 5 değiştiriyor, 5KHK'yı yani, yani, değiştiriyor. Evet, 2 4, o HKK'sını evet, değiştiriyor. Şimdi evet. evet. <gülüyor> Burada e, ilkeler, ilkelerin konuşulurken bundan Bangalore e, ilkeleri, hakimlikte ilgili <gülüyor> ilkeleri filan bunlar Hindistan'da e, Delhi'de. Evet, 2001, yılında, 2001 yılında. 2001 yılında şu. Ben o tarihte bakanlıktaydım. Hı. Bakanlıkta biz takip etmiştik zaten uluslararası hukuklu ilişkilerde. Daha sonra da hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Hı. Özellikle ben bu kurula yüksek demeye devam ediyorum onun hakimler ve savcılar Tabii. kurulu haline getirilmesini yargıçlık mesleğinin daha doğrusu yargının memurlaştırılması için yapılmış bir eylem olarak değerlendiriyorum bana göre mahkemelerde yüksek mahkemelerdir e, yargıda yüksektir hakimler ve savcılar yüksek kuruldur. ...böyle demeyi tercih ediyorum. Şimdi yani yasama ben hep böyle yani aslında bu niye yüksek kaldırıldığı he, hep düşünmüşümdür sizin bu açıklamanızla benim kafamda her şey yerli yerine oturdu. Çünkü evet. hakikaten demokratik bir toplumun e, temel ayıraçlarından biri olan erler ayrılığında, yasama yargı yürütme e, ayrılığında. Ee, HsK'yı yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bir anlamda yargının en tepesindeki kurum olarak görüyorum ki bu bunu yani böyle sıradan bir memur yani yürütmenin bir memurlar topluluğu haline getirecek bu yeni e, adın betimlemenin e, anlamını şimdi siz söyleyince daha iyi içime yerleştirdim. Bir ek olarak söyleyeyim Avrupa Konseyi'nde gerek Avrupa Konseyi gerek Avrupa Birliği'ndeki belgelerde hep yüksek kuruldur. Venedik kriterlerinde de yüksek kurullar diye geçer. Yargının yüksek kurulu Neden? Şöyle kısaca tarif etmek lazım aslında. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı birbirinden ayrı ve birbirini tamamlayan kavramlar. Bağımsızlık yargının hiçbir devlet organına özellikle yürütmeye tabi olmadığı anlamına geliyor. Yargının bağımsızlığı hukuk devleti içinde en önemli koşul. Bu cümlelerin hepsi çok önemli. Yargı bağımsızlığı, yargıcın ve yargı erkinin bağımsızlığı şeklinde de ikiye ayrılıyor. Yargı ve yargıcın bağımsızlığı. E, yargıcın bağımsızlığına yargının karar verirken dış baskılardan etkilenmemesi, kararının salt önündeki olgulara ve yasalara göre vermesini, e, söylüyor. Bunun için yargıcın bağımsızlığını sağlayacak güvencelere sahip olması gerekli ki Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde de bu yönde verdiği çok kararları mevcut. Çünkü bu yargıçların atamaları, görev süreleri. Şimdi gene yüksek kurullara geleceğim buradan. Yargıçların atamaları, görev süreleri, dış baskıları karşı korunmaları bu güvenceler arasında yer alıyor. Dolayısıyla yargı erkenin kurumsal olarak e, yürütme ve yasamadan bağımsızlığı yargının dış baskılara karşı koruyucu bir duvarla çevrilmesini gerektiriyor. İşte bu noktada <gülüyor> hakimler ve yani yargıçlardan oluşan tavsiye karardı bu avukat konseyinin. <gülüyor> yargıçlardan oluşan bir kurulla tüm işlemlerinin yapılması ve idareden ayrılması bu noktada. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın yürütmenin içerisine yer alıp yargıçlarla ilgili karar verememesi aslında dediğiniz şey. Bunu şey yapıyor. Biz 2010 referandumunda aslında çok tartıştık. Bu noktada personel genel müdürlüğü, ben o zaman yargıç olduğum için biliyorum, hakim savcı tayinlerini personel genel müdürlüğü yapıyor diye Adalet Bakanı iç organı yapıyor diye eleştiriler yapıldı ve 2010 referandumunda iyi veya kötü, bunlar ayrı bir şeyde tartışırız. Referandumun ne getirdin, ne götürdün Tabii. ve oradaki çarpıklıkları. ama bir yüksek kurul oluşturuldu. Bu kurul çoğunluğu yargıçlardan oluşan bir kuruldu ve atamaları en azından yargıçların kendi içinden yaptıkları seçimlerle geliyordu. Ve dolayısıyla hukuk güvenliği açısından da yargıç ve savcılık teminatı, şimdi oraya atıp yapıyorum 139. Evet. maddeye daha uygun bir yapıydı. Peki biz hakimler ve savcılar yüksek kurulunu 16 Nisan'da değiştirerek ne hale getirdik? Biz burada yargının teminatlarının yargıcın teminatlarını tamamen ortadan kaldırdık. Oysa sözünüzü kesiyorum. Bu referandumla ilgili anayasal e, değişiklik düzenlemesi konusunda bakın eskiden yoktu biz tarafsızlık ilkesini de getirdik diye çok ciddi böbürlenmeler oldu. Yani ha. bunu bir reklam şeysi e, olarak spot olarak kullandılar. Tabi siz de biliyorsunuz Zolağan Üstel kalkacak da denmişti 16. Nihissal'dan evet, önce evet, o da evet, evet. E, spotlardan biri olarak gündeme geliyordu ama maalesef bunların hiçbirisi... Gerçekleşmeni. Demokrasilerde devletler çoğunluğu yargıçlardan oluşan bağımsız kurullar kurarak bu çoğunluğu yaratıyor. Ve yargıçların terfileri atamaları, disiplinleri burada oluyor. Şimdi buradan bu kadar ilkesel bazda baktıktan sonra kişisel olarak şunu söyleyeyim. 17 yıllık meslek hayatımda ben hiçbir zaman istediğim yere tayin olamadım. Tayin da. direkçesiyi yazamadım. Çünkü hep sürgün edildim. Dolayısıyla hani bunun <gülüyor> bunun e, bunun bu kadar kuralları bahsettikten sonra belki özünde bunu söylemek en gerçekçi tarafı bir yargıç nasıl olur e şöyle anlatayım aslında e, dinleyicilerimizin daha iyi anlaması açısından bir yargıç göreve başlar gittiği görev yerinde belli süreler vardır bu süre zarfında görev yapması onun garantisidir. Bu süreden önce tayin olmak isterse atıyorum eşiyle birleştirmedir anlatabiliyor muyum ya da bir eğitim görüyordur. İstisnai durumlar haricinde hiç kimse onu oradan oynatamaz. Çok özür dileyerek evet. şu 139'un birinci fıkrasını okuyabilir miyim? İzleyicilerimize anlatıyoruz ya evet. e, yani ulusal üstü yani Avrupa Birliği'nin e, Avrupa Konseyi'nin ilkelerinden ve bizim anayasamızda şöyle diyor 139. Hakimler ve savcılar az loğulamaz. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz ve mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar. İkinci fıkrada yani meslekten çıkarılmalarına ilişkin ayrık düzenlemeye getirmiş ama işte bu bütün bunlar yani yüz 138... otuz i̇şte yargıçlık teminatı bu teminatı burada yazan ama bizim ülkemizde bu maddenin e, tamamen ortadan kaldırıldığını bence söylemek mümkün. Bu aşamada yaşanan bu darbeden sonra darbeden önce aslında çok fark etmiyor. Çünkü biz 2010 hı hı. sürecine gidersek 2010 sürecinde Adalet Bakanlığı ile HSYK arasında Ergenekon soruşturmalarına atanan yargıçların yanına yargıç konulsun, yargı bağımsızlığı daha çok teminat altına alınsın denildiğinde Adalet Bakanlığı'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun görevini askıya aldığını ben hatırlıyorum. Hı hı. Hatta o tarihte ben Yarsav Yönetim Kurulu'ndaydım. Ve biz başvuru yaptık. Nereye? E, suç duyurusuna bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dedik ki e, Türk Ceza Kanunu 309. madde yani anayasal kurumların görevi yok ediliyor. Ortadan kaldırılıyor diye. Biz Adalet Bakanı hakkında o tarihteki suç duyurusuna bulunmuştuk. Sonucu ne oldu? Ertesi gün toplantıya çağırdı hakimler ve savcı yüksek kılın adalet bakanı. Çünkü çok ciddi olduğunu gördü. Hani o kadar gergin işler oluyor ki ülkemizde yargı bağımsızlığını, yargı yargıçların teminatlarını ortadan kaldırmak üzere. Yani aslında şöyle elbette ki bu aslında bugün şunları da altına çizmek lazım. 1933'teki Nazi Almanyası'ndan Mussolini rejiminden sonra Avrupa'da oturuyorlar. Diyorlar ki ya biz bu yargıyı bağımsız hale getirmezsek biz mahvolacağız. Yargı bağımsız olsun ki kendi milletimizin bekasını o bilebilsin. Çünkü yargıçlardır ki ilk çıkan kanunun gerçekten ne anlama geldiğini ilk anlayan. Bu sebepten dolayı da Bahri Bey şunu yapmışlar. Yargıçların örgütlenmelerine izin vermişler. Yargıçlar örgütlensin ve yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünü temin edebilmek için ilk onlar sesini çıkarsın. Hatta bugün Avrupa'daki e, medel dediğimiz demokrasi ve hürriyet için Avrupa Yargıçlar Birliği. Aynı zamanda Dünya Yargıçlar Birliği gerek Avrupa Birliği'nin gerekse Avrupa Konseyi'nin resmi danışma organlarıdır. Hı hı. Bir hukuki düzenleme yapmadan önce bu ki bunlar sivil toplum örgütleridir. Bunlara başvuru yapılır ve bunların görüşleri alınır. Neden? Çünkü yargıç ve savcılar bu yasaların aslında ne anlama geldiğini, memleketin iyiliğine mi kötülüğüne mi olduğuna ilk karar verecek yapılardır. Biz ne yaptık? İlk başta biz Yarsav'ı kurduğumuzda kapatmak için uğraştık. Siyasi organlar dediler ki yargıyı eğer bir dernek kurulursa kurulması gerekirse ben kurarım dedi. Niye hakimler ve savcılar kursun? Adalet Bakanlığı'na bağlı bir e, dernek kurmak istedi. Biz o tarihte Avrupa'ya gittik. O zaman Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nda Avrupa'ya mektuplar yazdık. Dedik ki böyle özgür iradesiyle kurulmuş bir dernek kapatılıyor. Bize yardımcı olun. O tarihteki, o kurulların başındaki insanlar Avrupa Konseyi Başkanı gerek o zamanki Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı ve Başbakan'a mektuplar yazdılar Adalet lütfen bunu kapatmayınız diye. Bunun üzerine geri çekildi taslak. E, hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yarsav'ın bu başka bir günün konusu olabilir. Yarsav'ın evet. bugün içine düştüğü durum, neden kapatıldı buraya, buraya, buraya işte e, FETÖ nasıl sızdı, hı hı. cemaatin yar, Yarsav'ın içine sızdı çünkü o tarihlerin içerisinde ben de bir bölümüne kadar içinde kaldığım için biliyorum. Ama ondan sonra Yargıçlar Sendikası biz önce Yargı Sen'i kurduk onu kapattılar. Hı hı. Ondan sonra Yargıçlar Sendikası'nı kurduk tekrar bir mücadeleye başladık. Hala Türkiye'deki tek örgütlü Bağımsız ve özgür iradeyle kullan, e, kurulan e, sendika şimdi çok sevdiğim bir ablam başkanı oldu e, Ayşe Pehlivan Sarusu. E, onun başkanlığı da Yargıçlar Sendikası'dır. Dolayısıyla aslında hükümet bundan 10 sene önce dediğini Bahri bir 10 sene sonra yaptı. Şimdi Yargıçlar Birliği Derneği var. Bu tamamen hükümetin yanında yer alan e, ve asla bir hukuki açıklamada bulunduğunu görmediğim bir dernek pozisyonuna. Şimdi Avrupa Birliği sorduğunda var mı derneğiniz? Var diyorlar. Şimdi bunları yani sadece yargıçların ve savcıların kendi güvenlikleri için mi yoksa bir adalet ihtiyacı için mi yani halkın hak arama özgürlüğünün güvenciliği için mi için istiyoruz bunları konuşalım bir müzik arasından sonra. Şimdi Senegalli şarkıcı Saul Keita'dan Demokrasi I Was Thirsty. Wedding, cold train, and Schubert, the R.C. suede. His mind blown like sugar in the rain, and he's dancing like the fast, fast forwarding. Uh, so what did you drink tonight? 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Avukat Aynur Tuncel ve Avukat Mehmet Duruşen Gültekin arkadaşımızla beraber. E, yargıç ve savcıların e, bağlı olduğu ilkeleri e, onlarla ilgili ulusal ve ulusal üstü teminatları e, aslında e, bu güvencelerin ve düzenlemelerin sonuçta ...bizim anayasamızda da yer alan 36. maddeyle artık iç hukuk normu haline gelmiş olan adil yargılama hakkıyla... ...adil yargılama hakkının da yine anayasamızın başında yer alan hukuk devleti ilkesiyle bağlantısı olduğunu biliyoruz. Ve son olarak Ruşen Bey anlatırken... Türkiye'deki ve Avrupa'daki Yargıç ve savcılarla ilgili Örgütlenmelerin Bunun hangi ihtiyaçtan Kaynaklandığını Ve şu andaki tablosunu Anlatırken Müzik arası verdik Yine oradan devam edelim evet. Bu, evet bu örgütlenmeler Ne oldu Ne işe yarayacaktı Ve şu anda Geldiğimiz tablo ya Niye kapatıldı aslında e, tabii güzel bir soru. Buradan aslında ilk önce ben e, Aynur Hanım'ın bir sorusuyla ilgili başlamak istiyorum. Cumhuriyet savcılarının tarafsızlığı evet. ne demek? Ya da Hı. uygulamada bu nasıl oluyor? Hı. Hani kuralları koyuyoruz. E, çok güzel söylediniz. Cumhuriyet savcılarının soruşturma aşamasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tarafsız davranması gerektiği de vurgulanıyor. Hı. Ve buna ilişkin şeyler ihlal konusu oluyor. Hı. Şimdi baktığımızda biz neyi görüyoruz bugün için? Ee, cumhuriyet yani ce, e, ceza muhakemesi kanununda açıkça Cumhuriyet Savcıları'nın hem lehe hem aleyhit olan delilleri size soruşturmayı emniyet birimleri baştasıyla yapacağı yazıyor. Ama uygulamada ben görev yaptığım demin saydığımız hiçbir yerde Cumhuriyet Savcıları'nın lehe olan delilleri topladığını görmedim. Neden? Çünkü aslında şöyle bakılıyor. Doğrudan şüpheli kavramıyla bakılıyor. Bu yüzden yani olaya böyle bakıldığı için e, lehe olan delilleri de toplu. Çünkü aslında şöyle biz onun şöyle anlatmak lazım. Yargıçlar Akademisi var. Biz Hı -hı. Yargıçlar Akademisi'nde yargıçları yetiştirirken devleti koruma ile yetiştiriyoruz. Yani aklı böyle veriyoruz. Oysa bizim... En başta ki, evet, devleti korumak, yani kollama üzerine itiyor. Bakın bu işin psikolojisi buradan geliyor. Cumhuriyet Oysa, savcısı demek devletin savcısı demek yani evet, cumhuriyet kavramını Atatürk'ün yüklediği anlamla, anlam, cumhuriyet şu anda, toplum evet. e, kamu ile devlet kavramları tabii. arasında Şimdi, bir yanlış Çıkış bu noktadan olur tabi. E, çıkış ben her zaman da şunu söyledim bizim için önemli şey yargıç ve cumhuriyet savcıları için insan hakları. Çünkü devlet kendini koruyacak birçok mekanizmaya sahip. Yargıç Dış ve Cumhuriyet sağlayacak. Savcısının tabii, Dış güvenliği savcısının sağlayacak. varlığı Polis insanı olacak. korumak Bakınız çok önemli İnsan odaklı olmak zorunda Oysa bizim yargıçlarımız ve savcılarımız Bugün özellikle terör olaylarının Çok artması da sebebiyle Artık tamamen devleti koruma Kollama adına bir görev yaptıklarını Düşünüyorlar Bu da aslında bu çıkış noktası da bizi Hukuktan ayrılmamıza sebebiyet veriyor. Dolayısıyla uluslararası evrensel kurallardan ayrılırken devleti koruyacağız, terörü engelleyeceğiz mantığıyla hareket ediliyor. Oysa şunu daha önce de gördük biz Ergenekon soruşturmalarında. Ya bağımsız yargıdan, adaletten ne kadar uzaklaşırsak o kadar işler sarpa sarıyor. Dolayısıyla biz adalet idesine ulaşmak için evrensel kurallara ulaşabilecek noktalara gelmemiz gerekiyor. Bu, bunun altını çizmek istiyorum. Herhalde bu noktadaki yeterli bir şey oldu. Savcılar, tabii tabii. Kısa tabii. Ama Şimdi bu size gelince efendim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi buradaki asıl mesele şu. Bu konuştuğumuz ilkeler ilk başta kimi vuruyor? Aslında sizi bizi vurmuyor. Aslında burada bu vatandaşı vuruyor. Dolayısıyla son yaşanan olaylar en son rakamlarda demin yine Aynur Hanım, e, belirtti. Son rakamda 4560 yargıç ihraç edildi. 4560 açık değil evet. mi? ben ve, daha eksik söylüyorum. E, idari yargıda ben rak aldığım rakama göre e, 2013'ten sonra idari yargıda alınan yargıç ve savcıların %95'i ihraç edildi. Oo. Buradan başka bir programın konusu olabilir. Biz 2006'da Yarsav'ı kurduğumuzda çok dava açtık Adalet Bakanlığı'na. Dedik ki bu yargıç savcı alımlarında sınavları objektif yapalım. Kurulu bağımsızlaştıralım. Devletin iyi memleket çocukları sınavlara girsinler, ölçülsünler ve öyle alınsınlar. Ve kamera koyalım diye. Biz kamera konulması hususunu yönetmeliği Danıştay önüne getirip iptal ettiğimizde bunu yasaya koydular. Bahri anlatabiliyor muyum? Dediler ki kamera koymayacağız. Biz hmm. objektif hakim savcı almayacağız. Dolayısıyla her şey aslında anayasanın gene ilgili 76. maddesiydi galiba. Liyakat dediğimiz evet. hususa dayanıyor. Ve bu şuraya geleceğim buradan. Onu da kısaca şöyle bağlamak istiyorum. Geliyoruz hakara mürriyetine. Ee, hakara hürriyetini bugün tam olarak vatandaşımız kullanamıyor. Vatandaşlarımız baktıklarında her mahkeme gerekçeli kararın üstünde Türk milleti adına yazar. Dolayısıyla mahkemeler yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan mekanizmalardır. Mahkemelerin liyakatlı olması yargıçlarımızın cumhuriyet savcılarımızın daha liyakatlı olması daha entelektüel daha iyi daha tez antitez ve senteze ulaşan diyalektik yargılamayı bize sunar ki burada herkes hakkını al alma noktasına gelir ve adalete ulaşır çok basit söylüyorum. Çok basit bir örnek vereceğim. Dün televizyon e, gene şeyde gördüm. E, sosyal medyada bir istinaf mahkemesi yargıcımız Adalet Bakanına mektup yazmış. Demiş ki Sayın Bakanım, Türkiye'deki yargıyı düzeltmek için şunlar, şunlar, şunlar yapılması lazım. Oysa aslında kime yazılması lazım? Şeyin hakimler ne? ve savcılar Yüksek Kurulu'na gitmesi lazım. Ama doğrudan Adalet Bakanı'na söyleniyor. Gene aslında düğel yapı kaynaklanıyor. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunda Adalet Bakanı ile olmaması evrensel hukukun en temel kuralı. En son Fransa bunu çok zorlamıştı. 2008 yılında Çıkardılar, o da çıkarttı. Ve evet, evet. yargıtay başkanını koydu. Olmaz dediler. Yürütmenin bir temsilcisi burada olmaz. Oysa biz ne dedik? Geçmişte vardı, ne yapacağız? Şimdi de devam ediyor. Niye kızıyorsunuz ki? Biz geçmişte olanı yapıyoruz ya. Yani geçmişte zaten 1980 darbesi bunu yapmıştı. Biz bunu eğer demokratikte de işte kaldırmamız gerekir dedik ama dinletemedik. Tabii şu anda Adalet Bakanı acaba bakan şapkasıyla mı konuşuyor? Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Başka sıfat. sıfatıyla mı konuşuyor? Buradan Hı. da şuna cevap vermek istiyorum. Çünkü Hı. ben Yargıtay Cumhuriyet iken vali yargılamalarında, belediye başkan yargılamalarında çalıştım. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti'nde idari maslahatta valiler cumhurbaşkanını temsil eder. Merkezi, merkezi idari, idareyi idari. temsil eder. Cumhurbaşkanını temsil eder. Dolayısıyla e, cumhurbaşkanımızın aynı zamanda parti ismi önemli değil, bir siyasi partinin başkanı olması demek valilerimizin de bir siyasi partinin Tabii. il başkanı haline geldiğini gösterir. Evet, evet. Çünkü vali nasıl ayırt edecek? Hangi sıfatla? söylediğini. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu e, tespiti de son derece doğru. E... Artık Türkiye bir parti devletine doğru gitmiyor. Türkiye şu anda bir parti devleti olmuş şekilde hareket ediyor. Ama onlar da diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Işte cumhuriyet'in kurulduğu ilk dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi devletiydi Türkiye Cumhuriyeti ama. Hı. Yani o e, ülkenin işgali arkasından işte ulusal kurtuluş savaşı, yeni bir cumhuriyetin kurulması süreçlerindeki dönem ile bu dönemi aynı şekilde düşünebilir miyiz? Yani bakınız Bahri Bey. 13 milyon nüfusu olan, ülkede fabrikası bulunmayan, okuma yazma oranı %1'i bulmayan, kendi diliyle alfabesi bulunmayan bir toplumdan bir diriliş yaşıyorsunuz. O toplumdaki koşullarla artık dünyanın yapay zekanın e, konuşulduğu bilgi teknolojileri, bilgi çağının konuşulduğu bir çağı kıyaslamak, bir son derece samimiyetsiz bir davranış olarak görüyorum. Asla o, örnek ve, alınamaz ve, ve karşılaştırılamaz. Ve o, Çok ve o parti... örnek verebilirim de hani evet, 1922 evet. Sakarya'lardan, Sakarya Meydan Muayi bu ülkenin hangi koşullarda hilafeti kaldırdığından, saltanatı kaldırdığından, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kaç tane fabrika açıldığından neler yapılabildiğinden bahsedilir de şimdi o başka bir programın konusu olur belki tabii, diye tabii. Söylemek istedim. Yani bu ben orada şunu söylemek istedim yani Cumhuriyet Halk Partisini e, siz de parti devleti idiniz diyorlar ama yine Cumhuriyet Halk Partisi döneminde çok partili sisteme geçilmesini sağlayan Cumhuriyet Halk Partisinin e, çalışmaları ve o, o sayede çok partili sisteme geçildi. Şimdi Parti devleti Şimdi ve, tam tersi bir ve partili cumhurbaşkanı ki ilk buna şey karşı çıkanlardan birisi o zamanki dönemde de demokrat partiydi yani bu şeyde bugün gelinen noktada hakikaten bütün güçlerin bütün elplerin tek yerde toplandığı işte sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı kanalıyla valilerin de parti temsilcisi haline geldiği bir noktadayız. Siz şeyi anlatıyordunuz. Yani belediye başkanlarının ve devlet memurlarının yargılandığı tabii, şeylere de baktım dediniz. Tabii o dönemde biz bunları, bunların yargılamalara bakarken bunların bağımsız olduğunu düşünerek hareket ediyorduk. Yani valinin temsil ettiği makamın yerine göre Hareket ediyor. Oysa şimdi idare hukukundaki tüm kavramlar kılıştı. Hatta bugün gene okuduğum bir şey var. Anayasayı değiştirdik. Askeri yargıyı komple ortadan kaldırdık. Bakın 500 bin kişinin oldu. 500 bin kişilik bir ordunun yargılamanın hepsini e, normal mahkemelere verdik. Altından kalkma imkanları yok. Tüm dosyalar devroldu. Şimdi orada gayri e mevzuatı bir, da bilmiyorlar. Hiç bu bir, bir savcı e, bilmiyor. Bu kademeli bir geçiş olabilirdi oysa. Bunun olmalı bir de şöyle bir sıkıntımız var. 4560 tane yargıç ve cumhuriyet savcısını ihraç ettik. Bakın bunların her birisi eğer terörle gerçekten iltisaklıysa yargılamaları devam ediyor. Yeni fezleke yazılıp falan. Bir dakika durmasınlar. Kim bilir yargıya ne kadar büyük zarar verdiler. Bunu zaman içerisinde göreceğiz ama bu yargıçlar bir dönemin eee ...bir dönemin en çok kayrılan... ...adalet yargıcılar. tanrılarıydı... Evet. Adalet ...bu Tanrı. bu yargıçlar Avrupa'ya en çok gönderilen... ...dil öğrensin diye... ...daha iyi olsunlar diye uğraşılan yargıçlardı... ...ve bir Çünkü dönemi sildik... Hep ok tabii tabii. Evet. ...o kişiler karşınıza çıkarılıyordu... ...insanatları... ...o bitti, şimdi ne yaptılar... ...şimdi kurağdan çektikleri yargıçları... ...İstanbul Adliyesi'ne... ...Ankara Adliyesi'ne Hı -hı. koyuluyor... ...bunu çok e, net bir cümle kullanıyorum... ...ben burada da tekrar edeceğim izninizle... <gülüyor> Ankara Tıp Fakültesi'ni bugün bitirmiş, intern bile olmamış bir hı hı. doktor adayımıza bypass ameliyatına sokuyoruz. Hı hı. Yaptığımızın başka açıklaması yok. Dolayısıyla şu anda adalet ölüyor, dosyalar ölüyor, yargı ölüyor. Biz, biz bunu durduracak bir noktada olmamız lazım. Bu çok i̇şte, önemli bir kavram. Işte, i̇şte hukuk güvenliğini ortadan kaldıran somut olgulardan somut şeylerden yaşanan canlı örneklerden biri bu, bu yani. Burada yargıç ve savcılarımızın da kusuru yok aslında. O kendisi Hı -hı. istemiyor Ankara'ya atansın. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu toplaması bu... ne acaba? Yani toplam kaç yargıç var? 12 yıldır. Evet. 12 yıllık bir tecrübeyle Ortalama yargıçlar. gidiyor... kolamı gidiyordu. Şimdi 3 yıla falan. Tabii 1. Evet. sınıfa. Şey şimdi 3 yıla falan düştü. Şimdi hızla şimdiden sonra mesela ileride derece verecekler ki evet. hani de, hani derece verme yöntemiyle Terki onları daha... da Terfi Tabii ona göre gidip... Adalet Bakanlığı'nda müfettiş olmak için beş yıl kuralı kaldırıldı, Tabii. üç yıla indirildi KYK'larla gibi. Samimi bir şey. <gülüyor> Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandığımda on yıllık yargıçtım. <gülüyor> Yargıtay'da bir dosyayı denetlemeyi öğrenmem üç yıl aldı. Değil mi? Yani üç yılda bakın on yıllık yargıçlığıma rağmen <gülüyor> bir dosyayı biz 340 noktadan denetliyorduk. Evet. bir dosya. Yargı çok önemli bir kavram ve bu yapılmadığı takdirde zaten hak arama de evet. açıkça kullanılması mümkün olmadığı bir nokta. Yargısal dürüstlük grubu ve Bangalore yargısal davranış ilkelerine göre yargıçlar bağımsız olmalı, tarafsız olmalı, dürüst olmalı, mesleğe yaraşır bir duruş evet. e, sergilemeli, ona göre eğitilmeli, ona göre seçilmeli, ona göre atanmalı. Ee, eşitliğe, e, ehliyet ve özene önem veriyor. Şimdi 3 yıl ortalaması, e, kıdem ortalaması olan yargıçlar çok önemli davalarda görev alıyorlar. Yarsav'ın nasıl kapatıldığını da bu arada anlatmadınız. Niye ya onun hikayesine girersem aslında gerçekten onu <gülüyor> en baştan kullanmasın diye mi? Muhalif diye mi? içine FETÖ sızdı diye mi? Ayrı aslında bir konu. aslında şöyle söyleyeyim. İçine FETÖ sızdı diye kapatıldı. kapatıldı Fakat ben o noktada şöyle Hı -hı. söylüyorum. O zaman Adalet bakanlığında kapatsaydınız eğer içine sızdıysa Adalet Bakanlığı'nda daha çok cemaatçi yargıç vardı dönemsel itibarıyla. Dolayısıyla Anayasa Yargılamanın içine bunlar girmiş olabilir. Yargılamanın yönetimi bunları anla yazmıyor. yargıç da ve Cumhuriyet Savcısı zaten, olarak geliyor. Evet. Bunları ayıklayıp yargılam devam edebilirdi. Vardı. Derneği kapatmak bir çözüm değildi. Hı -hı. Ama yargılamanın içine FETÖ sızdı mı? Sızdı. FETÖ orada genel kurulları idare edip kendine göre sabın yönetmeye çalıştı mı? Çalıştı. Dolayısıyla hmm. bu başka bir sorun ve çok ince konuları var. Hani söylediğim cümleler lazım, e, şu anda çünkü yargılaması devam eden Aynı, yargıçların tabi, tabi. da olduğu hassas Ona bir hassas. konu. Bununla cümle, cümleleri sarf ederken de doğru anlatmamız lazım. Evet. E, yargılaması hem, hem de devam eden evet. bir konuyla evet. ilgili Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ona dikkat edelim. Bir de ben hep söylüyorum ya Aynur Hanım. Şimdi bu yargıçlar ve savcılarla ilgili bu teminat ve bununla ilgili e, yani e, alt e, normatif düzenlemeler aslında işte biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi halkın hak arama özgürlüğünün güvencesi aynı zamanda. Evet efendim. Yani bu 36-37. maddelerde yine ana 36 Hı -hı. ve 37. maddelerdeki e, ilkelerde yine bu e, adil yargılama hakkının yaşama geçebilmesi ve adaletin doğru tecelli edebilmesi için sonuçta da hukuk devletinin tamam. ayakları üzerine oturabilmesi için ihtiyaç olan ilkeler bunlar. Bu bunun için konulmuş. Şimdi e, hem avukatlar için hem hakim ve savcılar için hem de hatta noterler için. Yargılamaları açısından bir süzgeç yani bu Adalet Bakanlığı'nın izin sistemi ama bu biz tabii başka bir izin sistemi olmalı diyoruz. Şimdi bir günde yani 15 Temmuz darbesi 16'sı 17'sinde hadi iki günde 2700 yargıçla ilgili e, görevden alma ve e, bunların terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin bir tespit yapıp bunları tutuklama. Şimdi bu, bu hepsi olabilir bunlar görevleri nedeniyle görevleri sırasında yaptıkları eylemlerden dolayı suçlanıyorlar ve bunun için işte hakimler savcılar yüksek kurulu ikinci ve üçüncü daireleri karar veriyor ve sonuçta tutuklanıyorlar bu aslında vatandaşın bizi yargılayan bizim paramızla malımızla canımızla özgürlüğümüzle ilgili karar veren bu insanlar neymiş? ...nasıl bir insanlarmış bunlar... ...bir günde tutuklandılar... ...bu aslında toplumda yargıya... E, ...adaleti olan... ...güveni ortadan kaldıran bir şey... ...hakim ve savcıların teminatı... ...aslında onların teminatı olduğu kadar... ...bu hukuk güvenliğinin de teminatı... ...bunların bir şekilde... ...görevden alınmaları... ...disipline sevk edilmeleri... ...sonra bir şekilde yargılanmalarının yapılmaları... ...ciddi kanıtlar var ise... ...ve suçlularsa meslekten de ihraç edilmeleri... ...tabii ki olağandır... Ama siz iki gün içinde... ...yani 2700 yargıcı... ...bir sayfalık bir suçlamayla alıyor iseniz... ...bu hukuk güvenliğini... ...ortadan kaldıran bir şeydir. Ben e, burada onlar... ...suçsuzdur, onlar suçludur... ...diye bir şey demek durumunda değiliz. Tabii yargılama şey devam ediyor. Demin i̇şte Yarsav geliyordum. açısından da böyle bir şey. Orada da eğer bu suçlarla... ...suçlanan kişiler varsa... ...onların... ...direl olarak evet, gereği yapılır. Çıkarılması için yapılır. Ama yani siz... Aslında tamamiyle farklı bir farklı bir örgütlenme hakkını ihlal ediyorsunuz. şöyle bir toplumda. şeyi bahsedeyim. Çünkü ne kadar vahamet dolu bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu anlatmak açısından. Ben cemaatin varlığını yargıda gö, gördüğümüz nasıl görüyoruz biz bunu? Yargıçlık yapıyoruz ve biz hı hı. aslında bir bir noktaya gelecekken bizlerin gelmediğini. Çünkü biz o gruptan değiliz. Öyle Dışlanıyorsunuz yani. değiliz. Dışlanıyorsunuz sürekli. Ve sürekli dışlandığımızı görüyoruz. Ve daha ötesinde oluyor. Mesela bir yere bizi o dönem 2000'li 2000 yılların yani 98'yen itibaren 2000'li yılların ortalarından itibaren daha ağır olarak görüyoruz. Hı hı. Benim gibi bağlantısız diyeyim yargıç ve savcıların hı hı. Hı hı. E, şey olduğunu gördüm ben. Biz mesela bir yere adımız geçtiğini tayin edecek ki yargıtay savcılığındaki anım da öyledir benim. Bir anda hakkında soruşturmalar peydah oldu. Ya ben Bunu bu, engellemek için. Engellemek için. Tabii. Mesela benim hakkında suç duyuruları yapılmış. Ve bu suç duyurularını ben ilk öğrendiğimde ağladım. O kadar ağır ithamlar var ki. Ve en sonunda gittim. Dedim ki o zaman İbrahim gene şimdi e, yerinde. E, o, şimdi cezaevinde ama o zaman e, muktedir olduğu dönemdi. Hı hı. Dedim böyle hakkında soruşturmalar varmış. Ve birdenbire kaldırıldı. Bakınız. Haberim olduğu için kurtulabildim. Ve... O zaman ne yapılıyorlardı? Ben, ben mesela yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmam istendi. Başsavcı ediyorlardı ki hakkında soruşturma var bunun. Yapmayız, yapmayalım. Öyle, öyle binlerce hakim, savcı. Hürmet yaratılıyor, şüphe Şüpheli, tenik potansiyel somut örnekleri ve, ve yaşadığımız durumu, düştüğümüz durumu anlatmak çok güç. Hem yargısısınız. Çünkü ben Türk Milleti adına karar veren ve taşıt yerinden oynatan hakkı, hürriyeti, tabii. özgürlüğü, malı, ve karar veren. ...bu yetkiyi kullanan biriyim ve düşürüldüğüm... ...duruma bakınız. Kendimi... ...savunmak durumunda kalıyorum sürekli bu durumda bırakılıyorum ve böyle olunca ben nasıl karar vereceğim? Yani dün dün ve bugün sizinle ilgili yapılan bu uygulamalar Tabii. ikna edici olmadığı sürece ve bu anayasal düzenlemelere, ulusal üstü kurallara uygun bir soruşturma ve yargılama yapılmadan yapıldığında bu aslında halktaki adalete ve mahkemelere, savcılara, hakimlere olan güveni ortadan kaldırıyor, hukuk evet. güvenliğini ortadan kaldırıyor. Evet ama Doğu Perinçek sizin gibi düşünmüyor. E, CMTV iki gün önce sanırım çıktığında e, Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu ve en iyi günlerinden en çağ, altın gün <gülüyor> yaşadığını söylemiş. Ben internette gezinirken yani ben, gördüm. Ben Doğu bu lafına AKP bir şey adım demiyorum. adım adım bizim dediğimiz yere geliyor demiş Efendim? Doğu bu lafına bir şey demiyorum. Çünkü onlar da hakikaten adaletsiz bir şekilde yargılandılar. Evet. Ve tabii bu dönem sona erdi. Bu dönem sona erdi evet. ve bu nedenle de e, kendilerini cezaevinden kurtaran, bu suçlamalardan kurtaran sisteme, sisteme teşekkür ediyorlar. Ama müteşekkirce bugün, bir konuşma değil daha bu. derin şu olduğunu anki o, Şu anki bugün, bugün, uygulamayı e, düzgün yani doğru yani. buluyor ve bağımsızlıklarını koruyor yargıçlar diyor. Yani öyle mi gerçekten şu an yani uygulamalarımıza baktığımızda? Siz ya. ne demek istersiniz? Hani son sözler Bu, bu, bu son sözleri mi? bitirmeden gelebilir. Kararnameler gene bir... var, o hal durumu var. Peki. Müzik, Müzik arası verelim mi? Bu arada toplayalım onun Peki. için. Evet, şimdi İranlı bir şarkıcı Mohammad Nobari'den Şahin Necefi. Dur. شگید توی که علم داوی و آزادی فدای مظلومیتت سید فدای غیرت و همیتت سید آخ که چی جنگایی که تو نرفتی آره سرکش و سر بولندی تو پرده هایت دروغ و دریدی غایده چیه تو خون قلتیدی Machines bark, bark. The room voice? It's the jangirdi. be me in, won't Evet, 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız ve zamanımız çok az kaldığı için benim dağıttığım konuları aynı toplayacak ve çok önemli bir e, iddianame ile ilgili bilgi rica ediyoruz ha, büyük kendisine Büyükadağ yargılamasından söz edelim zaman hakları. E, insan hakları ya yani insan hakları e, ortak platformunun ee, i̇nsan hakları savunucularının e, sorunlarını çözmek için e, aldığı bir e, karar uyarınca Temmuz ayında bir toplantı düzenlenmişti Büyük Odadaki bir otelde. Stresle mücadele etme ve verilerin güvenliğinin sağlanması konulu ama e, toplantı basıldı. E, sosyal medyada bildirilmediğinden bahisle gizli olduğu iddia edildi ve ee, toplantıya katılan kişilerin e, cep telefonlarındaki WhatsApp yazışmalarından dışarıdan kendilerine gönderilen ileti içeriklerinden bahsederek hiçbir bir eserleştirme yapılmadan... E, iddianamede e, bir takım suçlamalar yapıldığını gördük. 8 kişi tutuklu. Şimdi bu iddianameyle neden ile neden ilgili, suç neyle suçluyor e, yani neyle suçlandıklarını anlatmaya zamanımız yok. Çünkü Çok suç maddesi e, olarak. Şöyle silahlı terör örgütüne yardım etmekle suçlanıyor. Hangi silahlı e, terör? Örgütü? Onu söylemiyor. Üç tane daha doğrusu şunları söylüyor. FETÖ, PDY, PKK, KCK, HKP, PG 3 tane yani, silahlı yandı, terör, koktel, tünün, koktel bir örgüt. E, üyesi olmakla bir kişiyi suçluyor, diğer on kişiyi yardım etmekle suçlu, Yardım etmede toplantı düzenlemek ve toplantıya katılmak. Bu toplantıda dışarıda devam eden e, adalet yürüyüşünün illere yayılacağına ilişkin bir karar alınacağını söylüyorlar ama kişilerle ilgili herhangi bir yorum yapılamıyor. Hatta bakıldığında bu üç örgütü söyledikten sonra diyor ki farklı ideolojilere sahip olsalar da Gezi Parkı eylemleri gibi şiddet içeren ve devletimizin anayasal düzeni tehdit eden olaylar da stratejik ortaklık yaptığı aşikar olan terör örgütlerine mensup bazı kişilerle de irtibatlı ve iltisaklı olduklarını söylüyorlar. Yani hem 17-25 Aralık'tan ee, Bahsediyorlar ya, yani bu yani kız kırdışı bir şey ki ben sözü size vermek istiyorum şöyle, bir savcı gerçeğe aykırı iddianame düzenleyebilir mi gerçeği olan olayım. sadakati aslında nedir bir savcının? Mesela bu biraz ve e burada e, özellikle bu 11 Eylül olaylarından sonra gündeme gelen düşman ceza hukuku evet, kavramını evet, aslında evet. açıp. Geçen haftalarda konuştuk. Yakobs'un evet. e, evet. teorilerinden evet, yola evet. çıkarak evet. etmek lazım ki evet. bunları ya da bu noktadaki terörle mücadele kanunu ve Türk ceza kanundaki uygulamaları görmemiz lazım. Muhalif sen düşmansındır, düşmansan terörs muamelesi görüyorsun. O zaman olağanüstü hali olağanlaştırabiliriz dinleyicilerimizle de... ha. bu teoriyi tartıştık ama Nagihan Altı gibi... E, e, iktidara yakın olan e, şeyler dahi, gazeteciler dahi bunların akıl dışı, absürt e, olarak nitelemesine ve aslında FETÖ ile mücadeleyi de zarar verdiğine ilişkin değerlendirmeler... Umarım yargılama aşamasında belli şeyler olsun, düzelir. Bir Bu yargıç, iddianame, yani ben, savcı olarak iddianame düzenlenirken... Başta e, söylediğiniz gibi hani lehe ve aleyhe hususlar dikkate alınmamış burada yani. Evet, öyle ya mi savcı? böyle delil toplamaya çalışılmış gibi gözüküyor ama umarım... 8 günde duruşma, duruşma aşamasında soruşturma inanmak... aşamasında bir noktaya varabiliriz. Yani biz çünkü yargıya inanmak zorundayız. Yargıya güvenmek zorundayız. Tüm bunları söylememize hukuk rağmen hukuk sistemine inanmak zorundayız. zorundayız. Onun Bunun dışında bir çözüm arayamayız yani. Etmek ben burada son söz olarak şunu söyleyebilirim. Çok severim bu sözü. Adalet halkın gıdasıdır. Evet. İnsan ona daima muhtaçtır. Evet. Bunu gerçekleştirmemiz dileğiyle. Teşekkür ediyorum evet, ee, programa katılan arkadaşlarıma yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunan Bahri Belen